Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, konuklarım, çok sevdiğim Serkan Bilgi ve Sertaç Çambolatla Bolat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş gördük. Ee, Serkan'la biz daha önce bir program yapmıştık Ağaç Yırfan. Ee, Sabahattin öldürülmesini konu eden tiyatro oyunuydu. Çok etkileyici, onun devamı da gelecek diye beklerken. Ee, dokuzuncu Sanat Yayın ile karşılaştık. Ee, bu projeden bahsedelim. Ee, çok da güzel bir kitap duruyor elimde ve okumak için can atıyorum <gülüyor> Sertaç sen istersen Teve... bu bunu anlat <gülüyor> Teveccüh yani dokunuş sanat şöyle doğdu ee, ben as çevirmenim aslında yani Fransızca çevirmeniyim ee, ondan sonra e Versus Yenler'in sahibi var Özgür e Yıllardır da en beraber or, e, çalıştığımız da oldu. Oradan tanıyorum zaten. E, Serkan'ı da e, Ağaç İrfan'dan tanıyorum. Çünkü oyuncuların e, hareket çalışmasını vesairesini e, evet, evet. yönetiyordum bu sıralarda. E, neyse. Serkan'ı dinleyicilerimiz bir de şeyden de tanır sanırım. Hacivat Karagöz var oyunu. Evet onun yaratıcısı. Evet. Bir de öyle bir geçer ki zaman. Öyle bir geçer ki de. Oyuncuydum evet, değil, değil mi? Oyuncu, evet, oyunculuk. Hem de oldu. faşistin teklini oynamıştın değil e, mi? <gülüyor> ama böyle sarkan bıyıklarla oynadım o <gülüyor> tuhaf bir ironi yani. Evet. <gülüyor> e, ben hani ne yaparız, ne ederiz falan diye düşünüyordum. Dedi ki, dedim ki bildiğimiz bir işi yapalım. Hani gerçekten bildiğimiz bir işi yapalım. E, aklımıza hani bu alanda hani ne yapabiliriz? ...nereden ne yapabilir? Sen hani Neyi biliyoruz da diye konuşurken... ...neyi biliyoruz? Evet yayıncılığı bir anlamda... ...ben editörlüğü biliyorum, o yayıncılığı biliyor... ...çeviriyi biliyorum vesaire... ...ama neyi biliyoruz diye konuşurken... ...alana da bakıyoruz. Yani ne kadar Kurmaca, Kurmaca, edebiyat... ...yani neyi biliyoruz kendimiz... ...ve neyi ne şekilde yaparız? Çünkü genelde şöyle oluyor yayıncılıkta... ...yani... Bu, yani ...isim olarak hani... ...şunu tenzih ediyorum da demeyeceğim ama genelde şöyle bir... ...bilmede şöyle bir şey var yayıncılığın... Hani Böyle gurmeliğin ilk şartı şeydir ya bu balzamik e, sirkesi eklemektir. Yani yeşil gördün mü onu atacaksın üstüne. Yayıncılıkta da kültür hayatına katkı diye bir şey var. Şimdi o birinci sıradadır. Beş şartından biridir o. Kültür hayatına katkıda bulunacağım. Hani ne yapıyorsa o katkıda orada şu var. Hani iki tane kitap yayınlayan kendini böyle ikinci yayınının hani kurusu ilan ediyor. O, o havaya bürünüyor. O yürüyüşe geliyor. Biz o kadar bilmiyoruz. Yani biz daha basit şeyler biliyoruz. Ondan sonra daha önce çizgi roman çalışmıştık biz Özgür'le. Ee, Tardin'in e, yapmış, işlerini yapmıştık. Oradan da benim bir hevesim var. Ben de ona halkın çığlığını çevirmiştim. Ya acaba dedik hani bir çizgi roman yayıncılığı yapabilir miyiz? Hani yaparsak nasıl bir yayıncılık yaparız? Çünkü orada da şöyle bir sorun vardı. Şimdi çizgi roman dediğin zaman bu genelde işte gözünden kırmızı çıkan adamların işidir. O. Yani orada bir süper kahramanlık hegemonyası var. Şimdi hani çizgi roman yayıncılığı yapıyorum daha ben ilk dediğimde Texas Tomix mi diyorlar mesela şimdi. Bunu şey olarak söylemiyorum ben. Tabii ki te Texas Tomix'i ben de okudum. Hani bir kategori yani hiyerarşik olarak söylemiyorum bunu ama şimdi o alan kapatılmış. Biz dedik ne yapacağız? Şimdi olmayan bir şey yapalım. Ne olmuyor? İşte ne ne yok? İşte edebiyat. Hani iyi edebiyat. Şimdi çizgi roman dediğin şeyde de bir iyi edebiyat var. Bunun biyografisi var, tarihsel olanı var, bilim kurgusu var, fantazi var vesairesi var. İyi edebiyat yapabilir miyiz? Yaparız. Hangi dili biliyoruz? Fransızca, İngilizce... ...e zaten bunun ana ...işte Belçika... E ...şey Fransa... ...bir de ardından Arjantin geliyor... ...bir de henüz bizim işte o dilden okuyamadığımız Japonya ve Kore var... ...Japonya'dan da genelde manga var... ...mangalar çevriliyor. Şimdi hani çok büyük bir misyonumuz yok... ...ama şöyle bir misyon edindik... ...iyi edebiyat isteyen insanları... ...çizgi romanın iyi edebiyatını tanıtalım... Hani belki burada da çizgi roman kültüründe bu yönünün daha gelişmesine, biraz daha ne olur ne olabilir? Genişlemesine aynı zamanda herhalde bir ufak da olsa bir katkıda bulunmuş oluruz. Yani ufak ufak de başa bir de katkıda bulunmak hani gerçekten iddialı. Biz önce kendimize katkıda bulunup bir büyüyeceğiz, bir şeyler bir şeyler yapacağız. Biz de kendi düştüğümüzü ispat edeceğiz ki ondan sonra birini emniyet tutalım. Hani biz daha şu anla hani bebek beziyle geziyoruz hani. Ben Sarkan'ın elinden tutuyorum mesela. Tamam hani böyle badi badi koşuyoruz. Şu an için <gülüyor> erken yani. <gülüyor> ama işte böyle Çizgi bir romancılığın şey... kreşi <gülüyor> Daha kreşteyiz yani. <gülüyor> ama bu yani... elimde kitap öyle durmuyor. Yani ya şimdi ona... hani öyle anlatınca insanların aklına tabii ki de senin anlattığın şeyler <gülüyor> gelebilir ama bu kitap bayağı baba bir kitap yani. O çok uğraştık ona. O çok acayip oldu. Yani ee, Benjamin Flau... ilginç bir adam. Ee, kitabın yazarı ve çizeri. Bu yazarı ve çizeri olunca ben daha da şey yaptım. Bir e, tuhaf çünkü hani sonuçta e, mesela ben Fransa'ya baktığım zaman sadece öykücü de görüyorum yani Sadece adam çizgi roman senarist yazan adam var. Sadece çizer var. Ondan sonra bir de böyle çizip de de öykü yani öykü, yazı öyküyü çizenler de var. Şimdi bu adama baktığımız zaman adamın hayatında şöyle bir şey vardı. E, Kenya'da geçen bir öykü bu. E, küçük bir çocuğun, medreseden kaçan bir çocuğun e, öyküsü. Kililand Kililana. Kili Kililana mı? Kililana zaten yerin adı. Hani böyle petrol kartellerinin sömürgeleştirdiği bir e, sahil şeridi. Aslında oradaki dönüşümü anlatıyor. ...birçok koldan anlatıyor hikayeyi. Aynı zamanda içinde Afrika'nın halk masalı da var. Lingo Fomo diye. Mesela şimdi adama baktığım zaman şöyle ilginç bir şey gördüm. Bu adam gidiyor orada yaşıyor. Yelken boyuyor. Taş boyuyor. Hayatını bundan kazanıyor. İnsanlarla iletişime geçiyor. onlar Onların hayatının bir parçası haline geliyor. Onların hikayesini alıyor aslında. Ve az önce bahsettiğim bağlama oturtarak... ...onunların hikayesini çiziyor aslında... ...şimdi bu bir ilgim çekti açıkçası... ...bu e, hani kitabın tabii ki konusunu... ...ilk önce internetten okuyorum hani... ...konu ne falan diye... ...sonra adama bakıyorum hani nasıl birisi bu... ...ne çiziyor, ne ediyor diye... ...hayat hikayesinde böyle görünce... ...aa çok ilginçmiş şey bu adam... Yani ...çünkü oraya gidiyor... Yani yel, ...yelken boyayarak... E, ...hayatını kazanma falan deyince hani... ...bu pek de bizim anladığımız anlamda bir çizer işi değil hani... ...ya da... ...hani enteliktel bir şey değil o anlamda... ...öyle değil mi hani bir şarap kadehi değil o nezaket bir şey değil. Şimdi zaten Sahilde yazan kafelerde ve restoranlarda yapılıyor ya. <gülüyor> Öyle değil. Öyle değil. Hani adam <gülüyor> hakikaten orada da çiziyor onu. Hani birlerine taş atıyor yani. <gülüyor> hani abi senin yelkeni boyayalım mı diyor mesela. Ya Böyle bana da... gitmeden var romanı yazma <gülüyor> e, gafleti yok yani adam <gülüyor> <bayan> gitmiş. <gülüyor> Tuhaf. Karakterlerin gibi. de çoğunu tanıyor zaten yani. Tabii. E, Bazılarının resimleri var orada mesela ya bir kast da oluşturmuş kendince ee... süper heyecanlı bir şey ya hayat onların hayatlarından hikayeyi oluşturuyor adam ya tabii ki onların öyküsü değil ama onların hayatlarından oluşturduğu bir öykü var adamın ve bu öykü zaten ben öykü dendiği zaman birilerinin başına gelen ilginç hikayeler diye anlamıyorum bunu çünkü yani edebiyat tarihine baktığın zaman hikaye hiç ilginç değildir kraller ilginç mi işte oğullar arasında bölüştürmüş eee Patladı o zaten. Baştan patlar o. Yani olmaz. Şimdi edebiyat tarihinde yani antik Yunan'dan bugüne kadar o ilgi, ilginçlik üzerine durmuyor iş. Ne üzerine olur Ders verme. Etik. Yani erdem nedir üzerine kuruluyor. Şimdi bugün modern edebiyatta bu erdem nedir kaldırıldığı için yani ilginç hikaye varmaya geliyor iş. Bu, bu hikaye böyle ilginç bir hikaye değil aslında. Bu hikaye normalde senin gazetelerde okuduğun ama aslında görmediğin yani ya yani okuyorsun hikaye, her gün gazetelerde okuyorsun ama öyle bir ilgin olmadığı için o hikayeyi görmüşsün. Çok ilginçti. değil aslında dünyanın her tarafında olan şeyler. Ama onun içerisinde insanların hayatları o bağlamlara nasıl oturuyor? Yani atıyorum mesela işte Datça'nın kıyısını kim kirletiyor gibi bir şey aslında. Oradan kay yani oradan giriyor. Orada da bir bakkal var gibi bir şey aslında. Yani insanların doğal normal hayatlarında. Onların hayatlarını etkileyen büyük hikayelere gidiyor aslında bu öykü. Ben o yüzden sevdim bunu. Ha evet bu bir ha. öyküdür dedim. Bir de şey demiştin. Adam böyle çok üstten bakan bir adam değil. değil. Çok değil hiç değil. değil. İşte bir bir ee, oryantalist o, bir hikaye hikaye üstten yani, değil. Batıdan bakan. Batıdan, yani oryantalist işte örnekleri mı? vardır. <gülüyor> Persapolis evet önemli bir ses getirmiştir ama bakış açısı zaman zaman eleştirilebilir. Tartışmaya açık bir şey söylüyorum belki yani. Ee, öyle batının gözünden işte Kenya'da olanlar yahut Orta Doğu'da olanlar ya da e, işte İslamcı gerillalar da var bu daha bildiğim gibi şey ee, teröristler evet. var. Evet. Ee, gerçekten de CNN'i izleyip daha orada dur, dur ben şöyle bir hikaye yazayım, öykü yazayım e, demiş ya da turistik bir gezi üzerinden bir öykü evet. yazayım demiş biri değil. Bayağı bayağı bir girmiş. gezi gerçekten değil adamın yanlış orada yaşamak zaten Hatta Egim söyle şimdi adam Fransız ve Alman bir karakter Roman içerisinde Fransızlara şöyle diyor niye diyor burada e, diyor tanıştığım her Fransız Böyle e, burası hala bir sömürgesinin parçasıymış gibi bunu büyük de davranıp duruyor diyor. Acayip evet. ki uyuz oluyor. Küstahlı da evet. Şimdi Böyle bir cümle var mesela romanın içerisinde. O benim çok hoşuma gitti mesela. Yani bir almana söyletiyor mesela ki karakter işte orada mahsur kalmış olan bir kaptan mesela. Şöyle i̇şte bir ters köşesi var. Yani Oradan da... çıkmış birinin de, de çok taraflı anlatımda da yok anladığım kadarıyla. Yok tabii. Yani ben o coğrafyanın çocuğuyum Al, alın buyurun işte ben size başından geçenleri böyle anlatıyorum gibi değil de değil. daha... Oraya entegre olmuş orada önemli bir mesai harcamış birinin izininde. Basitçe İzenindir. orada hayatını kazanmış parasını kazanmış ve insanlarla konuşmuş olan birinin benim dünyayla da ilgili bir derdim var. O derdi anlatırken bu hayatlarla anlatayım dediği şey. Çünkü gerçekten petrol kartelleri var hani yani oranın doğasına işte golf sahası yapmak isteyen e, şirketler ve bilmem neler var. Hani yüksek siyaset var adamın da bununla ilgili bir derdi var. Ve bunu, ben bunu hani nasıl bir öyküyle çakayım derken gidip yaşadığı yerdeki insanlar hayatıyla e, oraya varıyor. Bu hoşuma gitti aslında. Şeyi yok değil mi? Böyle bir antropolog veya yok, etnograf bayağı, havası yok. Yok, yok. Bayağı işin içine girmiş. Aynen. Ve akışta Aynen. anlatıyor herhalde. Öyle Aynen. algıladım ben de. Böyle Böyle birçok bir, bir, bir koldan akan ve bir anda akan. Yani bak, kaptırdığın zaman böyle bir anda akıyor. Böyle oku, okumaya devam ediyorsunuz. Ben öyle yaptım çünkü. Ondan sonra ki ben çok fazla şimdi çizgi roman okumak zorunda kalıyorum. Yani neyi basacağız diye. Çok fazla çizgi roman okuyunca artık böyle gözler filan dönüyor. Şimdi ben eski altyazıcıyım. Altyazı çevirmeniyim. Bu festivallerde filan işte günde üç kere sinemaya girip altyazı basıyordum. Ya. Şimdi üç, üç filmden dört filmden sonra arkadaşlar şey diyordu. Nasıl film bilmiyorum diyorum. İzlemedim. Nasıl izlemedim? Ya ben iş yapıyorum kardeşim. Ben izlemiyorum. Film. Dört film arka arkaya izlersem ben... Hani evime gidemem ya. Otele gidemem. İzle, ya. İzlemedim ama duydum diyorsun. Ya i̇zlemedim ama ben otomatik yapıyorum. Otomatiğe bağlıyorum yapıyorum. Uy uyuklarken yaptığımı biliyorum mesela. Şimdi bunda da mesela bunu öyle bir anda okudum pıt, pıt Pıt pıt pıt pıt okudum. Ya arada kesemedim. Çünkü hep bir sayfa daha bir sayfa daha. İyi Aa, bir şimdi. şey söylüyorsun yani şimdi. Evet evet iyi <gülüyor> yakaladı bir şey seni. Tabii de çok yani yeni. Şimdi yani. raflara ki... çok yeni çıktı. Okur ne diyecek ama bilmiyoruz. Abi, işte Biz isteriz bilinmiyor. ki birileri okuyup böyle yani bir yerlerde yeni, yorum yapsınlar. Yani işte yakalan o o hani. İşim olmasına rağmen çizgi roman okumak hani vay can. Hı hı hı hı, vay can, nereye gidiyor bu çizgiler? ...işte... E, şeyler, e, diyaloglar falan derken diyaloglarda da böyle hani cıvımayan bir komedisi var mesela. Ben yani bu cıvımayı da sürekli şey de olur bu Amerikan esprisi gibi araya böyle pıt pıt pıt bir o da değil. Ama böyle cıvımayan ve tatlı, çocuksu şeylerle var arada. Ki zaten çocuk baş karakter. ...hoş bir böyle seni gülümseten yerleri de var. Hani şöyle ağlak da değil yani... ...ah ah ah ah ah ah... ...onlar da gitti, golf sahası da vah vah vah... ...değil, ağlamıyor. Ağlamadan anlatıyor zaten. Ben onu da sevdim. O ağlamadan anlatma işi... ...hoşuma gidiyor benim. Peki bir müzik arası verelim... ...ondan sonra devam edelim. Ee, şimdi Verin konumuzla anladım. hiçbir alakası yok ama... Stamatis Spanudakis'ten dinleyeceğiz. Wish I was there for a while... Bright filminden. Merhaba tekrar açık radyo dinleyicileri. Serkan Bilgi ve Sertaç Canpolatla birlikteyiz. Elimde maalesef göremiyorsunuz ama fotoğraflarını e, koyarım. Eee Kila ki Kili Lana şarkısı diye bir e, çizgi roman var. Gerçi sen şey dedin. Çizgi grafik demek istiyorum dedi. Grafik Benjami roman diye Flan. bir şey uydurduk ha. şimdi. Onu şimdi <gülüyor> hemen kısaca anlatayım. Niye uydurduk? <gülüyor> şimdi çizgi roman diye böyle İdefiks'e bilmem ne de yaptığınız zaman bu hep süper kahraman geliyor. Bu tarzda diğer kısmında hani diğer hani çür, çürük domates gibi kalıyor. Acaba bunu hani bir başlık altında sıkıştırsak da hani bu, bu tarz bir grafik roman falan gibi mi olsa dedik. Hani o, o yüzden grafik roman hani ne kadar oturuyor bilmiyorum ama. Grafik romanı göreceğiz herhalde yani, deneye deneye de kendi ismini buluyor da olabilir veya çizgi romana da geri dönebilirsin. Bilmiyorum. Aslında çizgi roman tabii yani, evet. çizgi roman hani. Evet. Yani süper kahraman olmayan çizgi roman bu Tamam e, Dokuzuncu sanat evet. Raflarda da e, bulabilirsiniz bu evet. değil mi evet. e, Çok da nefis bir hikayesi var Hikaye aslında bildik bir hikaye ama e, Yazarın çizer olması işte hatta balonlara bile eliyle yazmıştır evet. Organik gayet işte el yapımı bir şey ee, ...enteresan kılıyor. Bir de bundan sonra tabii bunun devamı gelecek. Çizgi romancılar yaşadı. Bir kere. Yani, <gülüyor> Hatta evet, evet. edebiyatçılar da yaşadı. Yani çizgi roman okumayan da bir kesim var. Ee, evet. Ama edebiyat e, düşkünü insanlar var. Dolayısıyla o ikisini birleştiriyor bir defa. Hikaye seven, öykü seven, roman seven. Ama onda görseli de olacak işte bu serilerde. Aynen. Yani... Biz şimdi bir kere bunu e, dizi mantığıyla yapıyoruz. Mesela bu Senin Hikayen dizisi. Serisi diyelim de dizince yanlış anlaşılabilirim. Serisi, e, sen Hikayen serisi. sen Hikayen başlıklı e, seri de böyle hikayeler olacak. Şimdi bunun ardından siyaset var, tarih var, bilim kurgu var, fantastik de var. Fantastik de yapacağız ama orada çok seçici oldu. Yani orada e, fantastik içine ben çok girmek istemiyorum. Yani zaten fantastik yeterince var. hani. Ondan sonra. Ve biyografi var. Açıkçası. Şimdi biyografide çok acayip bir biyografi peşindeyiz. Böyle 200-300 sayfa yani burada herkesin bildiği bir isim, hani on, onunla şimdi bir konuşuyoruz, o kesinleşmedi henüz. Ama muhtemelen o da kesinleşecek. Ee, e bir taraftan ben e, satmayacağına kesinlikle emin oldum, tuhaf işler yapmak istiyorum mesela. Ortam biraz, abi sonra yapalım mı dedi onu, tamam abi sonra yapalım. Ee, yani neden? Şimdi hiç kimsenin, yani sadece Fransızacıların bildiği e, şair var mesela, şimdi onun hayatı. Ee, çok ilginç bir herif mesela ee, hayatı çok ilginç adamın hani öldüğü belli değil filan kayboluyor gidiyor filan böyle adamlar var şimdi on, onu ben gördüğüm zaman bir kanım kaynıyor acaba bunu oraya hani araya bir yere itiştirelim mi diye geliyor aklıma açıkçası ee, belli bir çizgi toparlanmış belli bir seviyede olacak işte yapacağımız en popüler iş maymunlar cehennemi mesela filan gibi hani belli bir seviyede olsun o dediğiniz gibi edebiyat seven insanlara hitap etsin onları onları o edebiyatın görseliyle buluştursun görsel versiyon ha bunun için de tabii önemli bir yerde şey olacak tabii yine dedektif bu hafiflik hikayeleri olacak polisiye olacak önemli bir tarz. ama onda da işte yine tardi tadında polisiyeler yapmayı düşünüyoruz Ondan sonra e, bir önemli işimiz şimdi e, Serkan'la bunun adımını atacağız muhtemelen e, sözleşmemizi imzaladık. Onun çok güzel suçlar ve sanatları diye bir e, geliştirdiği bir proje vardı. Yerli iş nasıl üretiriz? Şimdi bu bizim kafamızda bir sorun. Hani kendimizi rüştüğümüz ispa, ispat ettikten sonra yerli şey Yerli iş de tabi uzun. Senaristin çalışacaksın, çizgiyi çalışacaksın, belki bir yıllık bir proje mesela ortaya çıkması Ama böyle bir şeyimiz var. O, o işten mesela Serkan bahsetsin. Ee, yani o biliyor yani sonuçta. Suçlar ve sanatlar Evet evet aslında benim televizyon için yahut belki de sinema için e, tasarladığım hikayeydi. Bir kalpazanlık hikayesi. E, beş karakterimiz var aynı mahallede büyümüşler. Bunların her birinin birer suçu ve zarifte birer el sanatı var. Örnekse işte. El sanatını da tabii böyle gerekse el sanatı gibi söylemeyeyim. Bir tanesi bileklerini çok iyi kontrol eden biri ve Kıbrıs'ta kurpiyerlik yapıyor. Bir diğeri çok iyi bir matbaacı. Aynı zamanda cilt sutası falan. Ve her biri de o kendi yer yer zarif olan suçlar üzerinden bir şekilde hayatlar ayrılıyor. Sonra tekrar bir araya geliyorlar. Bunları bir araya getiren neden çok uluslararası bir kartelin para aklamak için ya da bir şeyleri meşrulaştırmak için birkaç milyon dolarlık ve sahte para basma ihtiyacından kaynaklanıyor. Neresi olur, neresi olur? E, o suç anında bir parçası Türkiye. En güvenli yerde Türkiye. Çünkü yeraltı bir ülke böylesi bir iş için. E, düşünün milyon dolarlık bir sahte para operasyonu şeyde yapılıyor. Ya, Fatih'de bir yeraltı matbaasında milyon dolarlar basılıyor bilmem ne. Ve bu bizim adamlarımızın da hayatları biraz değişiyor. Biraz o suç kartelinde basamaklarında tırmanmaya başlıyorlar falan. Böyle bir hikayeydi. Sertaç da bunun dokusunun çizgi romana denk düştüğünden bahsetti. Benim için de yeni bir alan oldu tabii taraftan da. Bakalım yani yazmaya başladım şimdi. Bir çizer aranıyor. Ben çünkü çizemiyorum. Buradan da duyuralım ya. Yani bir sürü genç de var. Ee, animasyon evet, evet. Bitir şeyi bölümünü bitirmiş veya işte farklı projelerde yer almak isteyen hatta bu Kuluşka merkezleri Türkiye'de çok artıyor ya. Evet. Teknoloji tasarımı vesaire şey yapıyor, birleştiriyor. Hı -hı. Ben sizi dünyada görebiliyorum. Her ne kadar sen böyle satmayalım, satmayacak projeler <gülüyor> yaparlar derken ben de bir pazarlamacı Kendisine olarak... Kendisine basıyor. <gülüyor> ya, böylece de kendi sen kısmında biliyorsun. kendime <gülüyor> Ama şey de Keyif al tabii de. <gülüyor> ya, <gülüyor> tabii ki canım yani sonuçta e, bunlar hani arka arkaya dizildiği zaman en azından bizim bu işi sürdürebileceğimiz şeyi getirmesi lazım. Getireceğini ben düşünüyorum açıkçası. Yani iyi olan şeyin, inandığın yani iyi olduğuna inandığın, bunu test ettiğin, gördüğün... ...dayanaklarını oluşturduğun şeyin bir karşılığının olduğunu düşünüyorum ben. Bu kadar da hani sahipsiz bırakılacağını düşünmüyorum. Serkan'ın o projesi de bizim işte çok yeni bir projemiz. Çünkü biz Serkan'ın aynı zamanda... ...Şimdi Serkan Karagöz Hacivaz sahnesinin tasarımcısı. Şimdi oturduk kafa kafe verdik, matbaada yatıp kalktık hakikaten neredeyse. Çok tuhaf bir öykümüz de oldu onunla ilgili olarak. <gülüyor> Onun e, tasarımını vesairesini de değiştirdik. Şimdi o, onu da dokuncu sanata aldık. O ürünü de sanata aldık. Orada da tuhaf bir şeyler yapacağız. Şimdi onu tekrar oyunlarını elden geçiriyor filan. Hani bir anlamda çok fazla bir şey yapıyoruz. Ben Ucunda kaçırdın ne yapıyoruz Serkanla filan diye. Şimdi e, programın maalesef sonuna geldik ama o kadar iştahlı e, anlattınız evet. ki hani böyle bir patlıcan oturtma gibi Demir Arada konuşuyorduk. Çok teşekkür ederim harika. O yüzden çok da müdahale etmek istemedim. E, o yüzden de bunun e, çok başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü çok Hı. tutkuyla çok böyle iştahla e, bahsediyorsun ve çok da güzel olmuş. Çok da güzel bir kitap e, ve devamının da çok iyi Iyi geleceğine ben eminim umarız ya umarız. bizim çok... de temennimiz bu gerçekten çok teşekkür ederim bu arada buraya gelip konuşmak e, güzeldi biz ee, teşekkür ederiz ya ayağınıza uğrağım. sağlık Sağ e, elinize de sağlık e, raflarda da bu e, kitabı arasın herkes değil evet. mi tekrar söyleyelim dokuzuncu sanattan, sanattan e, Kililana şarkısı tamam evet. Benjamin Flao'nun evet e, kumandada evet. da Ömer'e teşekkür edelim teşekkür e, ederiz bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.